Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün Murat Alat konuğum. Hatırlatmak adına bundan yıllar önce bir Venedik Vienneli değerlendirmesi yapmıştık birlikte. O zaman da e, bir program kaydetmiştik. Açık Radyo'nun Hariçten Sanat kayıt arşivlerinden erişilebilir. Murat Alat bir yazar, programcı. Bugün de zaten bu alandaki çalışmalarından bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda Saha Stüdyo'nun Ocak ayından beri katılımcılarından biri. Sanatçı olmayan da uzun süreli tek katılımcısı olduğunu da vurgulayayım. E Harciden Sanat'ın geçtiğimiz 5 programı Saha Stüdyo'da Murat'ın da birlikte çalışmakta olduğu sanatçılarla yapıldı. Ve son olarak da programı tamamlamak adına Murat'la bir araya geliyoruz. Bu kaydı da Yeni Söloz'de yapıyoruz. Zaten şimdi konuyu ona getireceğim. Murat hoş geldin. Ah, hoş bulduk Çelenk. E zaten ben sana misafirim burada. Evet ee, sen hoş geldin. <gülüyor> Bursa'ya bağlı Yeni Söloz'de balkondayız. Karşımızda Lebi Derya hem İznik Gölü manzarası var hem yemyeşil bir vadi var oldukça da yükselmiş durumdayız. Burası aynı zamanda senin memleketin aile evi. Buradan konuya girmek istiyorum. E, neredeyiz biz? E, senin için ne ifade ediyor içinde olduğumuz olduğumuzu? Neredeyiz biz? Biz İstanbul'a bir buçuk saat uzaklıkta bir dağ köyündeyiz aslında. Bursa olarak geçse de Bursa'dan biraz uzak. İznik Gölü'nün kenarında arkasında dağlar olan eski bir Ermeni köyü. Ve burası benim içinde doğup büyüdüğüm yer değil ama hayatımın önemli kısmını geçirdiğim bir yer ve duygusal bağlarımın olduğu bir yer. Aynı zamanda Sık sık kaçıp geldiğim ve dinlenebildiğim bir yer. Şimdi yavaş yavaş bu dinlenme anlarında arkadaşlarımla, sevdiğim insanlarla ya da tanışmak istediğim insanlarla paylaşmak istiyorum. Saha stüdyo ile bu yaptığımız gizli aslında bunun ilk etabı, Deneme sürümü gibi bir şey diyebilirsin. Ama yani burayı açmak, kalabalıklaştırmak ve üretime... ...yönelik düşüncelerin oluşması için, nüvelerinin plizlenmesi için bir imkan sağlamak istiyorum. Sen belki onu sormam iyi olur. İki buçuk yıl kadar doğrudan burada yaşadığın evet. Bir nevi inzivaya da çekildiğin, kendinle kaldığın, belki hayatında bazı şeyleri değiştirdiğin... ...dönüştürdüğün bir döneme de tekabül ediyor bu. Öncesinde Murat Alat'ı çok tanımayanlar için onun İstanbul'da çok çeşitli sanat kurumlarında da... ...profesyonel geçmişi olduğunu vurgulamak İyi olur. İstanbul bir yerin Fransa'da, Türkiye mevsiminde birlikte de çalıştık. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda çalıştık uzun süre. Arter, SALT gibi kurumlarda proje yöneticiliği gibi roller edindim. Ve Yeri Söloz'a e aslında çekildiğin o 2-2,5 yıllık dönem senin güncel sanat yazarlığı alanındaki deneyimini, belki de kariyerini demek lazım bu alanda, bu alana odaklanmanı sağlayan bir dönem oldu. Nasıl başladı her şey? Nasıl yazıyı odaklanmayı ve bütün bu farklı farklı güncel sanat ekseninde işte kurumlarda organizasyon yapmak, proje yönetmek, prodüksiyon yapmak, e, tabii ki sanatçılarla çok yakın çalışmak ama daha ziyade seçmek adına yazıya odaklandığın dönem nasıl geliştiğini soruyorsunuz. Aslında benim yani 8 yıllık bir profesyonel geçmişim var. Gerçekten kurumlarda prodüksiyon değişik aşamalarında çalıştım. Ama bunlar aslında ...şansın beni getirdiği noktalardı. Bir taraftan akademik çalışmalarım ve entelektüel merakım devam ediyordu. Ben bir süre bunları beraber götürmeyi ilgilenedim. Ama sonra zaman kısıtlı bir şey ve bunların beraber gidemeyeceğini anladım. İkincisi de prodüksiyon hayatı ne kadar zevkli olsa da güzel karşılaşmalara izin verse de... ...entelektüel merak bir yerden sonra daha ağır basıyor... Bir de tabii insan kendini ortaya koymak istiyor, kişisel bir şey bırakmak istiyor. Yani sanatla bu kadar içecekken, sanatçıla bu kadar içecekken aslında onlar gibi özgür olabilmek ya da fikir beğendirilmek ya da olduğun kişiyi ortaya koyabilmek çok çekici bir şeydi. Ve çeşitli sebeplerden dolayı işlerime ayrıldıktan sonra aslında biraz nefes almak için ve yeniden başlamak için buraya geldim. Tabii ekonomik sebepler var yani bu her şey çok daha net, berrak ve zaman çok daha ağır akıyor. Ve okumaya ve yazı yazmayı öğrenmeye başlayabildim. Ve ufak ufak yazmaya başladım. yani ilk yazım aslında Arten'de çalışırken yazmıştım. O çok amatörce bir yazıydı o. Sonra buraya gelince o yazımın üstünde insanlar benim yazabileceğimi düşündüler. Ve ben de bir denedim. Ve bunun arkası geldi. Yani yazılarım bazen iyi karşılandı, bazen kötü ama bir şekilde beni çektiler bu dünyanın içine Ve ben en sonunda... Hem prodüksiyon geçmişimde tanıdığım insanlar, şahit olduğum şeylerden bir şeyler devşirmeye öğrendim. Hem de bütün entelektüel merakımın bir meyvesini görebildim. Ve bu çok keyifli bir şey olmaya başladı. Ve sanatın içinde kalmak için de çok anlamlı oldu. Yani o ikili yaşamdan tek bir yaşama geçtim. Ve bir huzur buldum aslında. Yani i̇ki buçuk yıl burada da. Bu yazarlık kariyerimin ilk tohumları atıldı. Yani yazarlık garip bir şey. Yazar olmayı hiç düşünmüyordum ve yazı yazmayı öğrenmek gerçekten zor bir işmiş. Şu anda ne kadar öğrenebilirim onu tam bilmiyorum ama... ...ben burada deneye yanına, deneye yanına, deneye yanına iki buçuk seneyi tamamladım. Sonra buradaki misyonum bitmişti. Burada artık daha fazla kalmamın bir anlamı yoktu. Ve İstanbul'a geri dönüp orada bu sefer bir entelektüel yani haddimi aşıyorum ama yine de bir entelektüel maskesi altında üretim yapmaya devam ettim. Yani onlardan da bahsediyoruz tabii, birazdan. Tabii. Yani buraya bağlanan şeyle. Şimdi de aslında tabii yazarlık her zaman önemli. Kendimi yazar olarak tanımlıyorum. Yani Çelenk programcıydı ama programlar yapmayı seviyorum. Bunların hepsi yani hepsi demeyeyim ama büyük kısmı benim yine entelektüel açlığımı doyuracak programlar oluyor. Tabii eski prodüksiyon geçmişimden taşıdığım Çok şey var bu programların içine ama işin aslı ben meraklı olduğum konularda programlar açıp kendime özel dersler düzenliyorum ve bunu insanlarla paylaşıyorum. Şimdi bunun bir aşamasında buraya getirebilir miyim diye tekrar düşünmeye başladım. O zaman ikisini birleştirecek bir e, davet yapmış olduk evet. biz de sana diyebiliriz. Yani Ocak ayından beri Saha Stüdyo'da hem sen müferit olarak kendi araştırmalarını, çalışmalarını sürdürürken... ...bir taraftan da oradaki davetli ya da zaman zaman oraya ziyaret gelen başka, gelen başka sanatçılarla da etkileşim içindesin. Ve rolün de ya da sahanın seni davet etme biçimi de Saha Yazı Dizisi'ne sana emanet etmek bir yıl boyunca. Aynı zamanda da oradaki yani Saha Stüdyo bünyesindeki sanatçılara, ekibe... Zaman zaman ziyarete gelen küratörlere vesaire yönelik işte senin de o entelektüel meraklarını belki o araştırma konularını tatmin edecek biçimde çeşitli programlar Hı -hı. yapmak. Öncelikle saha yazı dizisine geçelim. Çünkü o illaki sağ stüdyo sanatçıları ile alakalı olmak durumunda değil. Hatta hiç değil. Ama saha yazı dizisinde neler denedin, neler yapıyorsun? istersen biraz Aslında, onlardan bahsedin. Yani saha yazı dizisinde ne yapıyorum? Bir kere ben bu sürecin yani 11 yazı yazmam gerekiyor ve bir bütünlüklüğü olmasını istedim ve kalıcı olsun diye bir hedef koydum. Ama tabii yani ben bir yazı yazacağım ve kalıcı olsun diye açıldığınızda önünüzde bin bir tane seçenek var. Ve bana sahayla bir taraftan bağlantılı olması gerektiği hissi geldi. Ve sahanın da 10. yılı, bu da güzel bir tesadüf, ben de sahanın bugüne kadar desteklediği projeler içerisinden ...bir şekilde bağlantını olduğunu düşündüklerimi ...seçip onları... ...aynı hatta buluşturacak yazılar yazmak istedim. Yani bu yazılarda... Bir ...eser eleştirisi değil... ...eser yorumlaması değil... ...daha çok deneme tarzı şeyler... ...yani özgür metinler, işlerden ilham aldığım... ...ama bir taraftan da... ...kendi düşünce hattımı ortaya koyduğum... ...fazlasıyla kişisel fikirlerimi barındıran... ...bir yazı dizisi çıkıyor şimdi ortaya... Ve bundan çok... ...memnunum aslında... ...yani... 6-7 yıldır yazarlık yapıyorum ve ancak bu son bir senede gerçekten kendi dilimde dediğim şeyin oturmaya başladığını gördüm. Ve sayfa yazısında bunu imkan sağlaması için kullanıyorum aslında. Şu anda 4. yazını e, şu an yazıyorsun. Belki yazını yazıyorsun. <gülüyor> <diyor. gülüyor> Ama yazmak her zaman zorlarından bir süreç olsa gerek. Eee kimler üzerine yazdın? Belki kısacık ondan da bahsedebilirsin. Sonra Kimli? da programlara geçmek istiyorum. Yani benim Yani zaman içerisinde bu düzenlediğim etkinliklerle beraber ilgi edindiğim bir madde konusu oldu. Yani maddenin halleri diyeceğim buna. Yani sanatta maddenin, malzemenin önemi. Bu klasik anlamda bir malzeme değil tabii. Yani dünyayla nasıl iletişime geçiyor? Yani taşla, toprakla, havayla, suyla sanat etişime nasıl iletişime geçiyor? Ya da bunları kullanan sanatçılar üzerindeydi. Yani bu zaten benim akademik hayatımdan takip ettiğim bir yoldu ve bu yolda bu Hedefte çalışan sanatçılarda da bir patrim oluşunu görmeye başlamıştım. Özellikle son 3-5 yılda gittikçe artan bir ilme var. Yani bu isterseniz İstanbul Bienalinin tarihinde, yani son sergisine bakın, son 2-3 sergisine bakın, Vakar Gibin Bienalına bakın. Yani e, zaten bunun hepsi ilişkili yani. Orada onu gördüm, bundan etkilendim derken, ben de madde üzerine düşünen, maddi değişikliklerde kullanan 11 sanatçı seçtim. Ve aslında yaptığım bir nevi naif koreasyon yani hepsine ben sergi açıp işleri yayınına getiremiyorum ama işleri üzerine denemeler yazarak onları birbirine eklemleyip aslında bir sergi oluşturuyorum yani koreasyon olmak gibi niyetim hiç olmadı o bakış düzgünlüğü bir, bir, evet, bir belki seçki editörlü bir seçki yani ama yani tabii editörlü bir seçki ama yani şey de var yani o işlere en azından nacizane bir şekilde bir perspektif açmaya çalışıyorum. Hı -hı. Yani o işleri tekrardan canlandırarak aslında yani biliyorsun yani bir iş sergileniyor ve bazen kalıyor orada. Bellekte kitaplara aktarılıyor. Aslında benim yapmaya çalıştığım da bu işleri tekrardan canlandırmaktı. Yani tekrardan bir okuma açmak, yaşatmak o deneyimi canlı kılabilmekti. Tabi burada şöyle bir sorun var. Bu işlerin bazılarını ben şahit oldum. Bazılarını sadece dökümanlardan öğreniyorum. Sanatla ilişkimiz zaten çoğu zaman evet. böyle değil mi? Yani Gidip görebildiklerimiz kadar üzerine okuduklarımız, kitaplarda gördüklerimiz, takip ettiklerimiz kadarıyla sanatı aslında öğreniyoruz, üzerine düşünüyoruz, yazıyoruz, evet, konuşuyoruz. Ne yazık ki böyle yani. Bunun, tabii, bunun tarafında olanlar, karşısında olanlar da var. yani Bunun iyi yanları da var, kötü yanları da var. Ama bu yazı lisesinde tabii sanatçılarla geri geldiğinde muhabbet ederek, onların hı hı. fikirlerini alarak, o, dair, yani o deneyime dair onlardan bilgi alarak bunu devam ettiriyorum. Benim için iyi bir zorluk. Onun yani üstesinden gelmek hoşuma gidiyor. Bir de yani sanat yazarı olarak en sevdiğim şey kendime engeller koyup o engelleri aşmak. Yani sadece sevdiğim işleri üzerine yazmak değil, yazmamın zor olduğu eserlerle üzerine. Mesela Sarkis üzerine yazacağım. Hı hı. E Sarkis bugüne kadar en çok korktuğum sanatçılardan bir tanesiydi. Ne kadar çalışsam da içinden hüfus edemedim. Şimdi ama Sarkis üzerine yazmak zorundayım. Kendime bunu biçtim. Ben evet. de Sarkis üzerine yazarken her zaman çok korkarım. Bir de Sarkis okuyacak diye de ekstra korkarım. <gülüyor> Açıkçası kolay değil üzerine yazmak. İlk defa bu yazı serisinde ya sanatçılar okuyacak diye korkmaya başladım. Ee, aslında 11 sanatçının listesini yapmayacağım şimdi. Yani, evet ama, ama belki şeyi kimleri... vurgulayabiliriz kısacık. Bu yazılar İngilizceye de çevriliyor. Dolayısıyla Türkçe ve İngilizce olarak e, sahanın web sitesinden saha.org.tr'den, Yazı dizisi bölümünden okunabilirler. Bundan sonrakiler de her ay yeni bir yazı yayınlamaya çalışıyoruz. Murat'ın yazılarını yayınlamaya çalışıyoruz o meşradan. Ya da sahanın sosyal medyasından da takip edilebilir diyelim. Şimdiye kadar ki 3 yazıyı hangi sanatçıların işleri üzerine yazdığından bahsedersen istersen devam Yasemin edelim. Yasemin Özcan da Ban Cennetoğlu'nun bir işi üzerine yazdım. Senin Seni endişelendiren ne? diye. Ali Mihar üzerine, üzerine evet. yazdım. Wind Organ işi hı hı. üzerine Rüzgar organı, gibi orgu diye çevirebileceğimiz. Bir de Hera Büyüktaşçı'nın bir işi üzerine yazdım. Yani Banla daha çok materyalin, yani binalar, taş, yapı ve enerji dalgaları gibi metafizik konularla ilgilenen işlerdi. Hera suyla ilgileniyordu. E, Ali havayla ilgileniyordu. Ve ben bütün bunların arasındaki ilişkiler üzerine bir şekilde yazıyordum. Yani bu derleme bir bireye geldiğimde aslında... ...naçizane bir teorisi olacak bunun. Birbirleriyle bağ evet. bağlanacaklar değil mi? Böyle çünkü yani bir yazıda açtığım şeyin cevabını bir sonraki yazıda alabiliyorum. Ve dediğim gibi bunları bir gitmek bir zorluk... ...ve onu aşmak çok keyifli oluyor. Yani Çünkü bağımsız yazılar değiller. Yani ben şimdi dördüncü yazıyı yazarken bir soruma denk geldiğimde... ...o sorunun cevabını bir önceki yazıda bulabiliyorum... ...ya da bir önceki yazıda söylediğim bir şeyle burada çelişmemem gerekiyor. O yüzden bütünlük olarak düşünmem gerekiyor... Ama işin keyifli tarafı da bu zaten az şimdi, çok. Kendini zorlamak, limitlerini esnetmek. Şimdi de Guido Casaretto evet, üzerine Guido Casaretto bir yazı hazırladım. Evet. Belki buradan şimdi onu evet. duyurabiliriz. Ghost of Matter adlı sergisinin üzerine yazıyorum. O da maddeyi yani Zaten Guido'nun sergi işlerini her gördüğümde burada garip bir şey var anlayamadım diyordum. Ve sahne desteklediği proje içinde kendisi çıkınca ve sergisinin adı da Ghost of Matters'a <gülüyor> yani artık değinmeden geçmem olmazdı. O yüzden çok iyi bir yere düştü. Tek kötü yanı yazılar impitten danıtılarak gibi çıkıyor. Normalde biz bu kadar kısa uzun sürede yazmıyoruz yazıları. Yani bir sergi eleştisi noktada iki günde çıkıyor onlar. Yani Bu sistemin kendi yapısından kaynaklı şeyler. O kadar zamanınız olmuyor. Daha çok yazı yazmanız gerekiyor. Şimdi ben sahanın sunduğu imkanla gerçekten maksimum süre ayırıp başka yazı siparişi almayıp başka yazılar yazmayıp bütün hatta başka şeyler okumayıp sadece bununla yazını okuyup bütün konsantrasyonumu buna adıyorum. Ve bu da kolay ele geçen bir fırsat değil bir yazar için açıkçası. Yeni söze girişini alalım mı? E, tamam. <gülüyor> İçinde bulunduğumuz yere. Şimdi burada Saha Stüdyo sanatçıları ve ekibi ile birlikte sana misafiriz ama bu Tabii ki dostane bir misafirlik ama bir taraftan da uzunca süredir misafir sanatçı programları ya da işte sanatla ilgili başka bir takım programlar içerisinde belki pandeminin de etkisiyle ama diğer yandan da hakikaten e, hayat gayresiyle sürekli koşuşturma halinde olmamız belki içinde bulunduğumuz hmm. güncel sanat alanının fazlaca profesyonelleşmesi gibi muzdarip olduğumuz pek çok şeye de kısa süreli bir panzehir ya da Onlardan kısa sürede bir kaçış imkanı da diyebiliriz. Biraz buraya inzivaya çekilip birbirimizi daha iyi tanımaya, sanat elbette konuşmaya ama başka şeylerden de birbirimize bahsetmeye geldik. Ve bu e, imkanı, bu bağlamı bize sen sağlamış oldun. Ee, biraz da bizimle samimiyetinden de zaten başka türlü bir hukukumuz ve mesaimiz olduğu için sağ tutuyor bağlamında bizimle bazı şeyleri de deniyorsun. Tıpkı yazılarında denediğin gibi belki burayı bir program mekanına dönüştürmeyi, bir misafirhaneye dönüştürmeyi deniyorsun. Neler var aklında ve şu birlikte geçirdiğimiz bir iki günlük süreç sence nasıl geçti bunu test etmek anlamında? Aslında yani, konu ister sanat olsun, ister başka bir şey olsun, ister politik mücadele olsun. Bence yani, en değer verdiğim şey bir araya gelmek, bir arada durabilmek. Yani bunu çeşitli örneklerimi denediğim hayatımda, insanları bir araya getirmek, yani, aslında denediğim programlarda da Saha için yaptığım, dışarıda yaptığım, başkullama için yaptığım programlarda da değişik alanlardan insanları birer getirmeye, temas ettirmeye çalışıyorum. Ben muhabbetin değerini bilmeye çalışıyorum. Ve şimdi elimde böyle bir imkan var, bir alan var, boşluk var, doğanın içinde, sakin, pratik, yani mütevazı bir yer ama gayet işlevsel olabilecek bir yer. Bu bireraya e gelmek için insanları buraya çağırmak istiyorum. Yani sahilde aslında bu yüzden çağırdım. Çünkü senin dediğin gibi yani aşırı profesyonellik, günlük hayatının hayhuyu içinde... ...bazı konuşmuyoruz. İşte small talklarla geçiştiriyoruz. Kibarlık cevapları veriyoruz. Ve çok uzun sürede şahit olduğun... ...yani vardığına şahit olduğun... ...çok uzun sürede yanından geçtiğin insanlarla bile... ...yabancı kalabiliyorsun aslında. Yani... ...15 yıldır tanıyorsun. Pek çok şey yapmışsın ama... ...çok yabancısın ona. Ve ben gerçekten dostluk imkanının... ...en özgürleştirileceği imkanı olduğunu düşünüyorum. Sanatını da sevdiğim yanı, ...yani pek çok... ...kötü şey olmasına rağmen... ...bu dostluğu mümkün kılması... ...yani bizim bir... ...tamam bu laf çok kullanılan... ...bir cemaat oluşturmamız... ...yani bunu politik anlamda... ...ve bunun gücüne inanıyorum... ...ben açılışları da severim yani... ...orada bir doğum günü partisi partistir açılışlar... ...gidersin orada eski bir dostunu görürsün... ...yani şehrin herhangi bir yerini... ...anlık olarak işgal edersin... ...çok kısa bir süre ve... ...orada... ...yani tamam sanat görülmez belki... ...ama en olan sanattan başka bir şey var... ...bir muhabbet imkanı çıkar... Ben de bu muhabbet imkanını bu köye taşımak istiyorum. Sahada benim ilk denemem aslında. Yani yemek yaparken nasıl muhabbet edeceğiz? Temizlik yaparken nasıl muhabbet edeceğiz? Yani gece bir saatten sonra uzatılmış bir muhabbette ne konuşacağız? Ve bunların hepsinde bir otorite olmadan, bir rahatlık içinde nasıl yapacağız konusuydu. Ve galiba da iyi geçiyor. Benim için stresli biraz tabii. Çünkü çok mahremimi açmak köy. Yani benim hayatım köy ve İstanbul'da hem gidip geldi ama bulaşmadılar hiç birbirine. İstanbul'dan arkadaşlarım çok az geldi. Köyden de çok az arkadaşım İstanbul'a geldi. Bir ikiyi geçmez. O yüzden hep ayrıydı. Şimdi mahremimi açıyorum aslında. Bunun tabii biraz stresi var. Ama bu da geçecektir. Ve bundan sonra da tabii dedim ki mütevazi bir program. Yani şu anda imkanlar ne gösterecek belli değil. Ama bunu Daha uzun süreli, daha gelişmiş küçük kamplara çevirmek istiyorum. Benim seçtiğim belki açık çağrıyla gelecek insan grupları. Ben şeye inanıyorum Çelenk bu 80'lerde falan fotoğraflar görüyorsun. Bir masanın etrafında ressamı, edebiyatçı, sinemelis herkes oturur. Ve benim sanat dünyasındaki yolculuğumda fark etmiş bir tanesi bunların artık olmadığıydı kolay kolay. Birkaç iş dışında disipline bölündük ve Disiplin arasında geçişler yok. Ben bunu daha önce denmeye çalıştım. Kendi etrafımı örgütleyerek. Burada da onu yapmaya çalışacağım aslında. Farklı disiplinlerde insanlar bir araya gelsin. Çünkü bir taraftan biz güncel sanatla çok disiplin bir alanda çalışıyoruz. Çok. Özellikle son zamanlardaki bilimin de işin içine girmesiyle gerçekten herhangi bir yerde bağlı değiliz. Bunun avantajları dezavantajları var. Ama bizi yani mutlu kılan şeylerden bir tanesi bu. Öyle bir program neden burada Yapmıyorum. Neden bu evde 10 tane değişik alandan gelen insan 3 gün, 5 gün, 6 gün konaklamıyor? Üstelik şehrin barışmıyor. hay huyundan, evet. her şeyinden de kaçıp odaklanıp bir sofra etrafında gerçekten odaklanarak evet. sohbet edebilecekleri. Evet yani, yani. En, yani. Doğada yürüyecekleri bir ortam belki. Evet yani, yani bunlar biraz romantik şeyler gibi geliyor ama çok değerli şeyler. İnsanlığın tarihinde çok önemli rol oynamış şeyler. Bir sofrada yemek yemek, beraber yemek hazırlamak ya da doğada yürümek gerçekten. Yani bir taraftan buranın tarihi de ilginç bir köy. Yani bir Ermeni köyü 1915'te boşaltılmış ve sonra 24'te mübadele maceraları gelmiş. Tabii 1915 öncesine dair hiçbir bilgi aktarımı yok köye dair. O yüzden biraz bunu da anlatmak istiyorum. Bu benim çok yeni fark ettiğim bir şey. Kendi geçmişimde de Ermenilere dair bir şey oldu. Yani çünkü benim çocuklarından bildiğim bütün evler Ermenilerin evleriydi aslında. Ben onların evlerinde büyüdüm. Onların evlerini sevdim. O evler tarafından şekillendim. Öyle bir bağ var. Bu bağı kurmak, biraz hikayeleri aktarmak da istiyorum. O yüzden yarı böyle bir köy promosyonu yapan bir tur da aynı zamanda. Senin için. Peki son olarak şuna gelelim. Belki son sorum da bu olur tamamlamak adına. Senin Bursa'yla... Güncel Sanat üzerinden bağın yeni solozde yapmak istediklerinden ya da işte yazıya bir dönem burada neredeyse çalışmak olmandan ibaret değil. Uzunca süredir Nilüfer Belediyesi ile de bir işbirliğim var. Onlara da programlar evet. yapıyorsun. Güncel Sanat'a ilk adımlar, etüt başlığı altında pandemi nedeniyle çevrim içi yapılmasından bizim de faydalandığımız ve takip edebildiğimiz e, giriş nitelikli hani biraz 101 <gülüyor> denir ya e, eğitim alanında e, güncel sanata giriş niteliğinde ama güncel sanatta profesyonel olarak ya da akademik olarak uğraşanlar için de bence gayet cazip çünkü temel bilgileri belki bazı tanımları e, tekrar tartışabildiğimiz onlarla ilgili bir e, Kendi kafamızda bazı şeyleri güncelleyebileceğimiz, kontrol edebileceğimiz üzerine tekrar tekrar düşüneceğimiz ki çoğu zaman o en basit temel tanım gibi görünen şeyler üzerine genel kabullerle ilerliyoruz. Ve onları çok tartışmadan onların içini doldurma biçimlerimizle kullana geliyoruz. O açıdan bence çok önemli. Yani temele geri dönüşü anlamında böyle bu programları yürüttün. Çevrim içiydi hepsi ve hala Hı -hı. takip edilebilir durumda olmaları bakımından da gündeme getirmek isterim. Ve başka neler yapıyorsunuz Nilfer Belediyesi ile? Nilfer Belediyesi ilginç bir deneyim. Benim Bursa bağımı alakalı olmayan bir şekilde bağlandık belediyeye. Ve onlar için tabii onların Bursa'da güncel sanat desteklemek, güncel sanatı yaygınlaştırmak gibi misyonları var. Ben de bunun işime gelen tarafını kullandım. İşime gelen taraf neydi? İlk başta İstanbul'dan kuratör ve sanatçı ikilileri çağırıp orada konuşmalar düzenledim. Bunlar iyi gidince sonra korona yüzünden online etkinliklere geçtik ve bütün aslında dünyaya yayın yapan programlar yaptık. Etüt bunlardan bir tanesi. Tabii belediyenin isteği yani bir güncel sanata giriş niteliğinde dersti aslında. Bu gelecek programlarımızın yapısında belirleyecek bir şey, bir zemin hazırlamasıydı. Ama ben bu dersi kurgularken tamam çok bilinlik isimler de vardı içinde ama yine de konvansiyonel olanlardan farklı şekilde yaklaşabilecek isimler seçtim. Yani sanat tarihçilerini dizip hı hı. akım akım kitap çapra gibi gibi anlatmalarını istemedi. Daha radikal isimlerden yorum katabilecekleri bir şey istedim. Bu yüzden de herkes için etkileyici bir program oldu. Bunlara devam edeceğiz bu tarz programları belediyeyle. Ama belediyeyle yapacağımız başka şeyler de var. Yani sergiler, çalıştaylar, rezidans programları. Belediye gerçekten bayağı geniş bir imkan yer sunuyor. Ve bu benim için çok heyecan verici. ...ve en azından seçimlere kadar devam edeceğiz bu şekilde. Ne bir, kadar belirleyici değil mi? Bir yerel yönetimin... E, ...güncel sanata yani, bu biçimde alan açması... ...ya da açmadığı örnekler... hiç bunu e, tabii yok yani, saydığı örnekler arasında. Yani Biz güncel sanatta... ...gerçekten küçük bütçelerde bir şeyler yapabiliyoruz. Bir konser bütçesi bizim işimize... ...çok uzun programlar boyunca yetebiliyor. Yani bir seneyi bir konser bütçesiyle... ...kapatabilirsiniz aslında. Bir belediyenin... ...diğer belediyelerin bunu niye yapmadığını bilmiyorum... Ama Nilüfer Belediyesi bir şekilde yapıyor ve daha da yaygınlaşacak yaptıklarımız. Önünde başka program gözüküyor mu? Bize şu anda bastıabileceği Nilüfer Belediyesi ile. Zaten yaz dönemi evet. biraz... Evet yaz dönemi. Yani şu anda bir çalıştayımız var. Hı. İstanbul'dan beş tane sanatçı ekoloji sanat gelip bir hafta konaklayacak. Onlara bir iş komisyonu diyor Nilüfer Belediyesi ve daha sonra bir sergiye dönüşecek. Tamam. Umarım önümüzdeki dönemde bunun hakkında da konuşabiliriz. İnşallah. Murat çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün Murat Alat'la birlikteydim, ee, yazar ve biraz önce bahsettiği gibi çeşitli sanat kurumlarına ya da BAMS olarak öğrenme, araştırma, bir araya gelme, atölye gibi programlar da düzenliyor. Böylece bu programla Saha stüdyo katılımcılarıyla yapmakta olduğum seriyi de tamamlamış oluyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, ben programcınız Çelenk, hoşçakalın. Harikten Sanat Gezegenden cultuur, Sanat Haberleri Oké, okay, Tokyo, South America, Australia, France, Germany, Australië. Calling <muching> <muching> <muching> <muching> out around the world, are you ready for a brand new beat? Some here, and the time the <muching>